Buralara falan geziceksin, <gülüyor> donduracaksın. Sahne suplexi diye bir şeyden bahsederler. Sahne suplexinin iyi olmazdı va. Benim elimi çeviriyorum.、Şey, ben burada duruyorum. Danslarda süslerdim ama korkuyorum dans etmekten、yani、ki alırdım da ders falan sayit sökmende. Ben öyle ırkçı bir insan değilim ama <gülüyor> yani dans eden insan yani.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 Klara, Suzy'yi gördün mü?、Hı? Ya amacı Suzy'yi sormak falan değil. Belli ki dans edecek. Gördün sen çabuk söyle, böyle çok duramıyorum ben. <gülüyor> Cevap da hemen dansla gelir ya. Suzy'yi Suzy görmek ya. mi? Bak dinle. La la la. la, la. <gülüyor> Ay bu oynuyor. Sanırsın Suzy'nin kınası var anası. <gülüyor> Olmaz. Beze gelmez.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 Ne kadar kurtluymuşsun ya, <gülüyor> oynarsın tamam ya Allah Allah, bir kırkı çıksın oynayın, <gülüyor> hemen oynamak tuhaf gelir olurdu. Ben onları yapamam. Ama böyle alışık oldu, o zaman dur. Hani sahnede kullanılan dil de öyle, özenleyici olmalı. Çocuklar falan nasıl şimdi buradan ders alsın, ders çıkarsın, düzgün bir Türkçe ile anlatmıyorum ki anlattıklarımı. Alışık olduğumuz şey, sahnedeki insanların ses tonuyla, kurduğu ahiretli cümlelerle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 Güzel olmaz yani, güzel olan ötekiydi. Korkarım şöyle oldu yester. Sanırım böyle oldu Beril falan. Ben şimdi bu saatte zor öyle de konuşamam çünkü evde öyle konuşmuyorum. Sonra da yapamam bunu. Evde öyle bir cümle kursan gebertinler de yaparlar. <gülüyor> Anneciğim korkarım yemek yemeyeceğim. Korkma yavrum ıspanak. <gülüyor> Korkuyorsan yoğurt koy yanana. Beril bir diyalog olacak ya. dublaj da bizi etkilerdi. Öyle düzgün Türkçe dublaj Türkçesi diye bir şey var. Dizcileri filmleri izlerken böyle konuştuklarını görürdük ya Türkçe konuşurlardı ama hiç Türkçe gibi değildi. Dallas dizisini izlerken onların öyle bir selamlamaları vardır ya işte bir karakter girer. O bütün Yu'ing ailesi oturmuştur. Bir kere herhangi bir kimse girer. Selamlar onları. Ceğer, Babi, Soyalan, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Pen, Öyle konuşmak insanı istiyordu yani ben Selam mı eve girebiliyorum anne baba babaanne olmuyor bizde öyle şeyler ama zannediyorum yakışıyor insanlara korkarım bir şey öyle oldu Merye falan gibi hayranlık uyandırdı ben izlediğim aktivitelerde ağzım açık kalırdı böyle güzel konuşurlardı yalnızca böyle bu cümlelerle bu reklimlerden bahsetmiyorum genelde güzel ahengli konuşurlar hatta bazen adalı Türkçe kullanırlar adalı nedenmişse? Hani dilimde tüyü bitti denir ya. <gülüyor> Herhalde onunla ilgili bir şey yani. <gülüyor> Ağdalı Türkçe, pırıl pırıl bir Türkçe anlamına gelir. Hayranlık duyarsın. Düzgün konuşan adam güzeldir. Hatta tiyatro oyuncuları günlük hayatlarında da verir Sırp sahnede değil. Bizim iş yerimiz Beyoğlu'ndaydı. Ben Vat 69'da çalışıyordum daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar uzun, sarıydı. <gülüyor> Karikatür çizdiğim dönem işte Beyoğlu'nda. O me taksin meydandaki büfelerde falan yemek yerdi, geç saatlere kadar çalıştığımız da hatta sabaha kadar. O çevrede çok tiyatro salonu var, bilirsiniz bir sürü devlet tiyatrosun birçok sahnesi var, özel tiyatrolar falan. Oyun çıkışlarında böyle oyuncu insanlardan girip çıkardı o büfelere. İçeri girip bir cümle kurduklarında biz irkilirdik. Öyle konuşurdu adam çünkü ses tonu hali tavra. Girerdi büfe, korkarım bir kaşar da istiyorum falan. <gülüyor> Bay <gülüyor> ulan kim geldi olurdu biz. Sanırım ayran almayacağım falan <gülüyor> diye. <gülüyor> Büfeci de havaya girerdi. Kırallıyır da burada yiyor lan işte. <gülüyor> Önemlidir düzgün konuşma. Ama çok düzgün konuşan da karşı tarafa zulmeder. Bu da bir gerçek. Bir kere bir tiyatro sanatçısı bir büyüğümüz beni ziyaret etti burada kulüste. O kadar düzgün konuşuyordu ki ben karşısında melemek zorunda kaldım. Adam o kadar düzgün. Yani gramerde ne varsa kullanıyor. Böyle edat, ilgeç, süzgeç, sünnet, burkaç. Duvar bası plase hepsi anlattıkça anlatıyor ve anlatıyor sahneye subleksiniz Cem Bey Gel gelelim fi hakika bina aleyvan neee neee Yani bir yerde durmuyor ki bende girmişim <gülüyor> Erişan oldum Sokak ağızıyla konuşan kimselerin düzgün türçe konuşulan ortamlarda bir mahcubiyeti vardır Bu gerçek mahcub olması、Be、utanırsın bana Bizi programa çağrınlar TRT'de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 Dedi ki kendimizi çekip düzen verelim, toparlanalım. Tuhaf da bir programa gidiyorduk çünkü. Genç Başarı programın ismi. Genç ve başarılı insanların çağrıldığı bir program. Ben davet edilmedim direkt çünkü o dönem gencim, başarılı değildim. <gülüyor> Ama çevrem başarılı insanlarla dolu ki bu çok lezzetli bir şey değil. Çünkü insan sahneye çıktığı zamanı sıra çocukluk arkadaşlarına falan hava atmak ister. Benim etrafım hep başarılı adamlarla doluydu. Ve birçok arkadaşımız en kaba tabirle şu anda meşhur insanlar. Onlara bir havu atmak, onlara bir tafir yapmak mümkün değil. İnsanı şuna istiyor. Yani bir ilk okul arkadaşını çağırıp önde misafir edip ona havu atmak. Yani ya gördün mü bak ya o uzun eşşek oynayan erik benim işte. Hadi hadi bakayım bunu yapma ister psikoloji. Ondur yani işte çıkmak istedim. Ben olmadı. Etrafında başarılı adamlar oldu hep. Yani bütün mahalle arkadaşlarının klibi'nin olduğunu düşünsene öyle bir duygu tuhaf yani. Herkes mi yaşıyor etrafında? <gülüyor> Demek ki o dönem mahalleden bir sanatçı mı geçmiş? Ne olmuş? Böyle... Yani etkilenilmiş. Sütçu geçmesinden iyi değil.、Yani. Sütçu. O kadar mandrayı kim neapsın? Sütçu öyle bir karakterdir, hep şakası yapılır ya. Sütçu karakteri hep şöyle kullanıldığında işte. Sizin eve sütçü girdi falan diyen. Haa çocuk sütçüye benziyor yenge falan. Ben bu şakayı duyduğum anlam beri hiç anlam veremedim yani. <gülüyor> eve girip çıkan esnaf bir çoktur. Yani eskiden daha da çoktu. Hani böyle evlere girerdi insanlar falan için öyle değil herkes. Süper marketten alışıyor geliyor da. Sütçü eve giren bir esnaftır. Ama bu yalnızca bu sebepten böyle şakalara konulması saçmadır. Yani sütçü sizin eve girdi abi falan. <gülüyor> bu hep yapılır.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 1 litre, yalayın, doyum. Evet, sütçü yok ama söylenti var. Eve girdiğin zaman bu adamla karşılaştığını düşünsene ya. Eve, zampara basmak evde kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin eve giriyorsun ve bir adam var kötü bir şey. Ama o adamın sütçü olması daha kötü. Çırılçıplak evde güğümler var falan. <gülüyor> düşünsene. Zamparanın basılma anıyla ilgili çok televizyon problemu. Hahahaha. <gülüyor> Bitti çünkü senin hafıza ben tamamlayamıyorum. <gülüyor> Böyle bak, bitti. Bir sütü ya. <gülüyor> Tazeleyim dayanamayacaktım belli oldu. Hadi hadi bırak yüzünü de. <gülüyor> Ulan nasıl bir büyü yaptıysa ben onu ortam. <gülüyor>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 Ne zaman ihtiyacın olursa? Ne zaman? <gülüyor> Mörevini yapmış bir insan olarak devam ediyor hayatına. Aldatma ile zamparalıkla ilgili şöyle bir sahne gözümüzün önündedir ya. Zamparanın basılma anı. Karikatürlerde falan hep çize çizmişliğim de vardır Allah'a çok şükür. Vodbillerde <gülüyor> falan da rastlarız. Öyle bir mizansen vardır. Zamparanın yakalanma anı. Aldatılan koca içeri girmiştir. Kadın yataktadır. görev mahallinde yani zamparada gardıromun içine saklanmıştır. <gülüyor> Ve bu sahne o kadar çok görülmüştür. Yani nedense böyle bir mizan zampı var. Hepimizin bilinçaltına yerleştirilmiştir ki gardırom güvenilmiştir. <gülüyor> Halbuki değildir. Yani gardıromun kendini... Sen, kimse kendine yakıştıramaz o pozisyonda. Böyle düşün söylüyorum. Bir an için kendini o gardıromun içinde düşünsene. Yani az evvelki aşk çocuğumdan eser yok. Yani... <gülüyor> Gardırobin içine saklanmışsın be çırılçıplaksın ya! Nasıl güvenli bir yer olabilir ki orası? Yani he, kadın beni kışlıklarının yanına kaldırdı daha da ortaya çıkmak böyle olur.、Şey. O kapı açılacak ve her şey ortaya çıkacak çok kötü bir durum.、Yani、kendi o adamın yerine böyle duruyorsun orada ya ve kapı açılıyor. Ne oluyor lan burada ne diyeceksin? Söylenecek hiçbir şey yok. Çırılçıplaksın bir kere. Ya ne işin orada olduğu belli yani. <gülüyor> Çalışacak bak şimdi dedim ya、yani、işinle ilgili üniforman üzerinde. <gülüyor> ne diyeceksin? Ne dersen de pişkinliğin son noktası olacaktır ya adam. Aşkı bak, ne oluyor lan? <gülüyor> Hangi yıldayız? <gülüyor> <gülüyor> Saçma bunlar. Oğlum、oh, ne、no. oluyoruz? Biz arkadaş arasında bunu oynadık hatta canlandırdık yani.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 Teret bir anda öğleden sonra geleyim onu. Dedi ya, ne pır gidiyorsun abi? Ya da adamdan yana çıkmak da mümkün değil. Televizyon programı. <gülüyor> Ali akıyor görüyoruz. <gülüyor> adamdan yana çıkmak da bir yöntemdi. Mesela kapıya aç. Ne oluyor lan? Ulan bu adıya yapılar mı da? Ne <gülüyor> yapıyorlar abi? Ya. <gülüyor> ben de bizim gün evde yalnız bıraktım. Şu anda çıplak mı? Sonra konuşalım. Testlik <gülüyor> <Kesinlikle>. oluyorsun. <Kesinlikle. gülüyor> e dolapta iki zampara olduğunuzu düşün. Bir ekip çalışması olmuş. <gülüyor> i̇ki arkadaş. Dolaptasınız ve çırıl çıplaksınız ya. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hani bir arkadaşıyla markete gidersin. Arkadaşı çok böyle alışveriş şinas bir insandır. Alışveriş eder. Her şey almak isteyen adamlar vardı işte. Ver oradan kanka alıcıyı, ver tekerlek kaşarı, ver şunu, ver krem peyniri, ver şunu falan diye. Sen de durursun yanında, tezgahta sana da sorar. Siz falan diye. Biz beraberiz arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi gardıropt da bunu yapamaz. Yani adam ne oluyor diyeceğiz. Biz beraberiz. Ay <gülüyor> ma, olacağız mı? satacaksın yanındakini. Aşkın. Ne oluyor lan burada? Hadi anlat bakalım abi. Çekineceksin. Sana ne? Şeyde mümkün mesela. Aşkın. Ne oluyor lan? Tuttum abi. böyle kovaladım gardıropta yakaladım abi <gülüyor> çıplak da hızlı koşuyordu ben de soyuzdum <gülüyor> yalan ama <gülüyor> belki yiyebiliyorsunuz çünkü öyle bir anki yapılacak fazla bir şey yok hani aslında hazır çıplakken adama hizmetini verip <gülüyor> oradan uzaklaşmak en güzeli yani, yani <gülüyor> ne oluyor abi böylesini gördüm Allah aşkına <gülüyor> sanki Onun için gelmişimim. Ne oluyor? <Doğru>. İyi ki da <doğru>. da. <gülüyor> Nez Başar'ın programına konuk olduk. Biz toplaştık, gittik işte Tera'nın İstanbul'daki ulusdaki stüdyolarını, girdik Tera binasına. İçeride bir danışma var. Danışalım diye yapılmış böyle bir banko var.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 Adam çok yorgun. Yani bir tek maaş alıyor, yorgun yani. Maaş alırken yorgun yani. Ay ay ay. <gülüyor> Parayı sayarken yoruluyor. Başka bir işi yok yani. Dedikçe、işte、şu şu programa geldik. Ne yapmamız gerekiyor falan. O sessiz duran adam yaratıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Kustu oraya. Bezelyelerle oturun yazdı. Biz onu okuduk, oturduk. Bak bakayım şu menemenle ne yazmış herif. Adamın kompozisyonuna bakıyoruz. Yazık biri ki de imna hatası yapmış. Yüzüne vurmadık tabii. Patateslerle düzelttik falan. Bu cevval bir şekilde açtı telefonu. Genç başarı programına geldiler. Hah evet evet. Gençler hı hı. Başarılı. Vurulu <gülüyor> evet. Tamam, hadi bak tamam. Kahraman! Şimdi biz telete de çok düzgün bir Türkçe konuşuyoruz ama dikkatli olalım derken böyle bir adamla karşılandık. Kahraman falan diyor. <gülüyor> Şibe konuyu yapmak için söylemedim bu tonda anlatmıyorum. Ben çok mu düzgün konuşuyorum ki adamı eleştiriyorum? Öyle değil. Adam bağırıyor bize ve bizi öyle bir transa soktu ki adam istese vereceğiz. <gülüyor> Bağırınca biz. Dağıldık. Kalk kalk, otur otur falan. Beni tamamen geç. Ben 19 yaşındayım. Ben daha yani iki senedir karikatür çiziyorum odene. Ama yanımızda 19 sene karikatür çizene ustalarımız var. Onlar da ne oluyor lan oluyor? Kalklan falan diyince. Tezat enteresan ki enteresan olmalı tezat olmak. Şimdi kalkın boka imden sonra.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 Bu programı bizim yaşadığımız bir kız arkadaş sunuyor ve aşağı yukarı aynı dilden konuşuyoruz, bizim akranımız insandır, bir de sevindik. Ama kız başka kabileden çıktı. <gülüyor> Daman makinesine girmiş gibi oluyor, hani 1500 senedir bırtmadan usanmadan sorulan sorular var ya işte böyle klişe şeyler, bunları soruyor bize. Salak salak sorular soruyor, mizahçı adamı konuk ettikleri zaman 4 tane soru vardır, aha gösteriyoruz. Hani diyor ki mesela, espriliğin için nereye yapıyorsunuz? <gülüyor> Aman ne yaratıcı soru. Herkes de bunu merak ediyor zaten. Nereden buluyor olabilirim? Hazır alıyorum.、Yani、ne, ne demek bu? Ben nereden bulduğumu, nasıl bulduğumu bilsen burada ne işim var? Evde oturur gülerim kendi kendime.、Oo. Öyle bir şey yok. Kıçımdan uyduruyorum. Kaba bir, kaba bir şey değil mi? Ama doğru. Dürüst bir şey yani. Ben kıçımdan uydurdum işte. Hadi buyurun. Yok diye yaptım belki. Gerçi mizahçını ya da yaratan herhangi bir kimsenin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 Çok ilgileneceğini zannetti herhalde. <gülüyor> Nerede ablacığım, bakayım elinizi sallayın mı? <gülüyor> He merhaba. Siz doktorsunuz? Evet. Hay canım benim. Var mı uzmanlığımız falan? Var. Nedir? Çocuk. <gülüyor> çocuk? Hekimisiniz. Evet. Çocuk, cerrahi falan yoksa çocuk hastalığında. Düz çocuk. Efendim?、Evet. <gülüyor> ney ney? Düz çocuk. Düz çocuk. bak önemli insanlar da değil mi? Konuşuyoruz. İsminiz neydi ablacığım? Eru. Ebru. Eru. Duydum efendim. <gülüyor> Hiç yok sallamadım onun için. Ebru. Sordum defalarca var mı doktor var mı? Hatta bir tane bir şey dedi bir lise. Var mı doktor dedim. Var ama söylemem. <gülüyor> 35 sene okul okuyunca kayış kopuyor tabi ablacığım. <gülüyor> Doktorum ama söylemem dedi ya. Ne demek bu dedim ya doktorum ama söylemem. Meğerse yazık şey diyormuş yani doktorum ama uzmanlığımı söylemem. Nedir dedim o kadar gizlediniz mi? Röntgenciyim dedim. <gülüyor> Yıllarca bununla ilgili adamcağız espri yavrumuş. Haa röntgenci 25 sene bunun için mi okudun? Aha, Adam burasına gelmiş, istemiyor konuşmayı. Ve ben üstüne gittim. Dedim ki hayır efendim ben o tip bir espri çıkarmak için değil. ''Bunun üzerine neden doktorla ilgili cinsel çağrışında espri çok yapılır üzerine konuşacakken bir de o gruptan kimse olsun rahatlıkla bilimsel konuşalım.'' diye dedim yani. Sonra sordum bir iki arkadaşı da onlar da aynı şeyi yaptılar. İzmir'de bir doktor bey ile konuştuk bir gösteride. Doktorum de dedi ne dedi uzmanımız? ''Kulak burun boğaz Cem Bey size espri çıkmaz.'' dedi. Belden yukarı ya. ''Burum <gülüyor> boğaz.'' E şimdi dedim ki yani ben öyle bir tip espri yapmıyorum. Bir, iki insana o tip espri vermeye niyetli olduktan sonra kulaktan da o yere varır sizler. <gülüyor> Önemli olan niyettir çünkü. Doktor tabii mağdurdur birazcık. Çünkü medyanın da doktora çok ağır fatura kesilir. Çok nadiren,、yani. hele memleketimizde çok zor. Zaten temelde mukaddes görevdir ama memleketimizde şartları birazcık daha zor meslek ya. Çok kazık atılır doktora devamlı haberi çıkar. Tacizci doktora yakalanladı diye. Çok nadiren de Türk hekiminin Avrupa'daki başarısını, çok Amerika'da beyin nakli yaptığı Türk hekimi bura. Çok nadir senede bir tane öyle haber çıkar. Ama tatsız haber devamlı var diye. Tacizci doktora yakalandı. Doktor taciz etti. Doktor kucak almış. Doktor ne yapmış? Doktor hasta ele. <gülüyor> doktor. <gülüyor> Sıklıkla.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 Bakkal yapınca yazmazlar tacırcı, bakkalcıya. Çünkü niye? Bakkalın yemini yok. Yeminli bir meslek değil. Yani bakkal tuttuğunu öpüyor. <Gülüyor> Kimse diyemez ki bakkal sen ne yapıyorsun falan. Sana lan yeminim yok benim falan. Doktor <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> do do yeminli falan meslek ya çok ilgi çekiyor ve bunu haberini yapıyorlar sıklıkla. Çok marjinal bir hadise olmasana hemen koca meslek ordusu içerisinde.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 Doktor beni ellemesin diyen adamlar var. Doktor bana dokunmasın falan diyor. Çünkü korkusu o haberlerdeki hadiseler. Doktor beni ellemesin. Benim kocam yapar ameliyatı. Yuhart. Böyle bunlar gerçek ama doktorun imajını belirleyen haberler bunlar medyada çıkan. Ya doktor beni ellemesin. Doktor bana dokunmasın. Ya doğumaniyi basan adamlar var ya. Ya yeter kucaladınız. Kucalamayın ya. Biz de o kadar oynamıyoruz be. Bunlar gerçek <gülüyor> ve doktorun durumu ne kadar zor düşünsene bir paranoyak hastanın neler yapabileceğini düşün doktor yani doktor beni elledi kardeşim seni iyileştiriyor adam dur bir dakika kötü niyetli olma sen bir kere hastasın sen adın ücretinde sen hastasın hastasın <gülüyor>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 Kötü niyet olmamak lazım ya. Doktor diye hekimi bilirsin, bilirsin işte. Bilirsin. Çocuk hekimi falan gene marjinal kaldı da. Bizim hep yakın temasta olduğumuz doktorları da. Uzmanlıkları biliriz, dahil yapar ki, şu oldururken, kıl büyüdü falan.、E、bir sürü de laboratuvarla göre yapan hekimler var. Bir sürü, değil mi, öyle uzmanlıklar vardır. Patoloji, mikrobiyoloji falan gibi, değil mi? Ebru? Evet. evet doğru. <gülüyor> Biliyoruz konuşuyoruz ya patoloji vardır hematoloji de öyledir değil mi? Sen? <gülüyor> ha? Hastada görüyor. Hastada görüyorlar. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> hemoglobin. <gülüyor> Onda ben biliyorum hemoglobin, kremisin, niyasin, biotin, defanten, bunları hep. <gülüyor> Bazıları bende DJ beyni var zannediyor. O kadar yanlış bir fikir ki. Konuşmak istiyorum bilimsel öyle davrananlar var. Abi bu anlamaz falan diyor. Bir uzman ablam varlı. Bundan uzman olmasın. <gülüyor> Röntgen neydi? Yok. Anestezi uzmanı. Konuşuyoruz böyle. Nedir dedim abici uzmanımız? Anesteziistim ben. Böyle bir tavırla anesteziist. Dedim ki amvendi. Anlatır mısınız bize nedir anestezi? Şimdi bunu soruyorsak burda. Bu ne demek? Bize teferuatta anlat bir bilim olarak yani bir tekni teknini anlat. Ne tip gazlar kullanılıyor? Bunun kimyasal değerlerini. Bu da anlat, değil mi? Bunu soruyor. Anestezi ne diye sormuyor mu? Ya kadın öyle bir an anlattı ki sanki bir geri zekalıya tarif ediyormuş gibi. Nedir dedim anestezi? Cem Bey hastaları hastalığı bayıltıyoruz. (Gülüşmeler)、yani,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 Ah benim yazım okunaklıdır şekerim. Hiç okunmuyor be. Hiç. Hiç bir reçideyi okuyabilen var mı aranızda? Hayır, hayır, hayır. Gel buraya sap ver. Ya eczacılık fakültesi bu yüzden kuruldu be. <gülüyor> Sırf bunların yazdığını biri okusun mu? Yoksa bunların yazdığıyla bir şey yapayım mı sen? Bittin ya. <gülüyor> Ezdacı da nasıl okuyorsa, saatlerce bakarsan... Ya nedir kardeşi? Ver bakayım. Teramizin. Nasıl teramizin ya? Sürülüyor ya.、E、sürülüyor da okunmuyor. <gülüyor> çok duarttın, çok duarttın. İlk eczacı diye bir şey var, yoksa biz kendi、yani、doktorun yazlığıyla kullanalım falan desek ne hatalar olur ya Böyle bir yazar 2'yi çarpıyor 2'yi böyle bilmem ne、e、Cevap veriyorum D seçiyorum <gülüyor> <gülüyor> Soru gibi Soru gibi <gülüyor> Eczacı Allah'tan söylüyor, diyor ki şöyle alın böyle alın şuradan verin falan <gülüyor> <gülüyor> Aslında sen gidip raptans etsen çok kötü olacak bir şey、yani、Ağızdan alacak hapı fitil diye davranıyor <gülüyor> Bir de size öyle bir şey yaptığını son dakikada gelip uyarıyorlar. Abi o ağızdan diyen diyor. <gülüyor> Yapma be. <gülüyor> Gitti. Ben şimdi onu çiğneyemem de ya. <gülüyor> Ziyan oldu at ya. <gülüyor> Bazı atlar var, dünyanın parası ben alamıyorum. <gülüyor> Düşün yani, attın gitti ziyan ne yapacaksın en iyi ihtimalle? Başı ağrıyan birini bulup ağzından sıçacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geçti.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 なるほ